Etmek. Sözlük anlamı kullanarak yok etmek, bitirmek. Ama tüketirken ürettiğimiz, yok ederken yarattığımız bir şey var, çöp. Artık mı, ham madde mi? Tehlike mi, fırsat mı? Geçmiş mi, gelecek mi? Zamanla birlikte çöpün anlamı da değişiyor. Nicedir doğaya karşı işleyen sanayinin dişlileri bugün çevre için çalışıyor. Makineler sorundan çözüm üretiyor. Atık, günümüzde yeni bir üretim çarkının ham maddesi. Fabrikalarda işlenen ve yeniden dolaşıma giren sonsuz bir kaynak. Modern insan, atıkları yok etmeye değil, yönetmeye, uzaklaştırmaya değil, hayata katmaya çalışıyor. Çünkü yaratılan, üretilen, tüketilen her şeyin geldiği ve gideceği yer aynı. Doğa Varlıklarını kanıksadığımız pek çok şeyi bir kez daha düşünelim. Kağıt bir zamanlar ağaçtı, camsa kum. Metal dediğimiz kayaçtan koparılan cevher, plastikse petrol. Ve bu kaynakların hiçbiri sonsuz değil. İşte bu yüzden geri kazandırdığımız her şey yalnızca doğaya değil, gündelik yaşamımıza da dönüyor. Hızlı sanayileşme ve kentleşme aynı hızla insan yaşamını doğadan ayırdı. Ama doğal kaynaklar tükenme noktasına yaklaşırken zihinsel bir dönüşüm kaçınılmaz. Çağ, modern yaşamı yeniden doğayla uzlaştırma çağı. Bunun için bireyler, toplumlar ve yerel yönetimler yüzlerini öncü çevre kuruluşlarına dönüyor. Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı, ÇEVKO, Türkiye'de geri dönüşüm kültürünü yerleştirmek için 20 yılı aşkın süredir çalışıyor. Çevka Vakfı 1991 yılında Türkiye'de sanayinin önde gelen firmaları, şirketleri tarafından kurulmuş bir vakıf. Uzmanlık alanı ambalaj atıkları, ambalaj atıklarının geri kazanımı. Türkiye'de ve dünyada çok ciddi miktarda ambalaj atığı ortaya çıkıyor. Bu atıkların tekrar toplanarak geri kazanılması sayesinde hem ham madde tasarrufu, enerji tasarrufu yapmamız mümkün oluyor. Hem de çevrenin kirlenmesini engellemiş oluyoruz. Önce Türkiye'de Çevko Vakfı ambalaj atıklarının sürdürülebilir bir sistem içinde geri kazanılmasını sağlamak amacıyla kurulmuş bir vakıf. Çevko 1991 yılından bu yana cam, metal, plastik kompozit ve kağıt karton türü ambalaj atıklarının geri dönüşümü için çalışıyor. Etkinliklerle topluma geri dönüşüm bilinci aşılıyor. Kamu otoriteleriyle, yerel yönetimlerle, uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluş ilan edildiği 2005 yılından bu yana, özel firmaların geri dönüşüm yükümlülüklerini üstleniyor. 2011 itibariyle anlaşmalı 1308 firma için yaklaşık 400 bin ton ambalaj atığı geri dönüşüme kazandırılmış durumda. Geri dönüştürülmüş bir ton cam, 100 litre petrol tasarrufu demek. Bir metal içecek kutusunun geri dönüşümünden elde edilen enerji, 100 wattlık bir ampulü 20 saat çalıştırıyor. Bir ton kağıt ya da kartonun geri dönüşümü, 17 ağacı kesilmekten kurtarıyor. Kağıt, plastik ve alüminyum karışımından oluşan kompozit ambalajlardan geri dönüşümle koliler, yalıtım malzemeleri, hatta mobilya üretiliyor. Plastik ise, sentetik elyaftan marliye farklı ürünler olarak ekonomiye kazandırılıyor. Öncelikle tabii geri dönüşümün direkt küresel bir önemi var. Yani Geri dönüşüm demek ürünleri tekrar kullanmak. Yani siz ürünleri tekrar kullanmazsanız, Yeni ürünler üretmeniz lazım ve her şeyin bir ekolojik ayak izi var bildiğimiz gibi. Eğer o ye yeni ürünlerin üretilmesi için yeni kaynaklar, yeni madenler, yeni barajlar, yeni fabrikalar gerekecek. ve Bu da tabii hepsinin yaban hayatına ve doğaya negatif etkisi var. Tabii ki limit edilen bunun olmaması yani insanların üretim mekanizmalarının doğaya sıfır etkisi olması, sıfır karbon salınması, geri dönüşüm yoluyla tekrar kazandığımız ham madde ve kaynaklar, o ham madde ve kaynakların doğadan çıkarılmaması demek ve bu da doğaya verilen zararın daha az olması demek. Geri dönüşüm bir yandan ulusal ekonomide tasarruf sağlarken diğer yandan küresel iklim değişikliğinin önüne geçilmesine katkıda bulunuyor. Geri dönüşüm yalnızca insanın, doğanın değil yaban hayatının da kurtuluş umudu. Kars, Sarıkamış, Allah akber Milli Parkı'ndaki çöplük birçok domuz, boz ayı, kurt gibi, tilki gibi yaban hayatını çekiyor ve orada beslenen hayvanlar için bir ekolojik tuzak, hayvanları çeken fakat hayvanlara zararı olan bir sistem. Çöplükte beslenen ayılar, plastik torbaları yutuyorlar ki bunların kesin zararları var fakat bunları bilmiyoruz. Birçok canlı bu yabancı insanların ürettiği çöp geri dönüşüme alınmamış maddeleri yiyerek ölüyorlar. Hani geri dönüşüm hem küresel anlamda kaynakların tüketilmesini azaltması şeklinde bir faydası var doğaya ve yabananlıkta. Hem de direkt olarak atılmadığı için çöplerin hayvanlara e, verilen zararın direkt olarak azaltılması söz konusu. Gelinen noktada ne yapabiliriz? Fark yaratmak aslında sanıldığından daha kolay. Herkesin bireysel olarak yapabileceği pek çok şey var. Başlama noktası ihtiyaç ölçüsünde tüketim ve geri dönüşüm. Müzik tüketim alışkanlıkları ile birlikte atık olarak görülen şeylerin kapsamı da miktarı da şaşırtıcı şekilde genişliyor. Bugün kent yaşamında insanların çoğu yalnızca 7 haftada kendi ağırlıkları kadar atık üretiyor. Bu noktada her bireyin ürettiği atığın sorumluluğunu üstlenmesi şart. Yere çöp atmamaktan atıkları ayrıştırarak atma bilincine geçmek şehirliliğin kaçınılmaz gereği. Çevko işte bu ortak yaşam bilincini oluşturmak için üreticilere, tüketicilere ve yöneticilere aynı hassasiyetle yaklaşıyor. Organizasyonumuz Endüstri İlişkileri Bölümü, Yerel Yönetimler Bölümü ve İletişim ve Eğitim Bölümü olmak üzere 3 ana bölümden oluşmakta. Bugün itibariyle 60'ın üzerinde lisanslı firmayla sözleşmemiz var. Bütün Türkiye genelinde 25 ilde 80'nin üzerinde belediye ile de sözleşme yapmış durumdayız. Bütün bunların amacı aslında toplumda bir geri kazanım kültürünü Oluşturmak Çünkü bu işin esas temel motoru tüketiciler. Yani tüketiciler başlangıçta evlerde olsun, iş yerlerinde olsun, fabrikalarda olsun, ambalaj atıklarını diğer atıklardan ayrı olarak biriktirirlerse, o zaman bunların toplanarak geri dönüştürülmesi kolaylaşıyor. Toplumda bir geri dönüşüm kültürü oluşturmak için, iletişim, bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları son derece önemli. Bu nedenle Çevko, Farklı yaş gruplarına yönelik afiş, broşür, bilgilendirme filmi gibi materyaller ve eğitim faaliyetleriyle bireylerde farkındalık ve davranış değişikliği yaratmaya çalışıyor. Müzik Vakıf eğitim materyallerini internet sitesi üstünden paylaşıyor ve bilgi almak isteyenler için her türlü iletişim kanalını açık tutuyor. Şevko ekipleri, yerinde eğitim ve tanıtım etkinlikleriyle de olabildiğince fazla sayıda insana ulaşabilmek için yıl boyu sağ çalışmaları yapıyor. Amaç, bireyden topluma, evden sokağa bir dönüşüm hareketi başlatmak. Böyle bir kentleşme bilincinin lokomotifi ise kuşkusuz yerel yönetimler. ise bakarsanız atıkların daha ilk ayrıştırması itibaren çevreyle işbirliği yaptık. Yani evsel atıkların da ayrıştırılmasına başladığımız anda atık üreten bütün yerlerle görüşmeler yapıldı, protokoller imzalandı ve onlar bütün atıklarını belediyeye teslim ediyor. Belediye de buradan atık merkezinde, atık merkezinde de bunlar değerlendirmeye gidiyor. Çevreyi kirleten bütün unsurları ortadan kaldırmanız gerekiyor aslında bakarsanız. Avrupa'da ambalaj atıkları olsun, diğer atıkları üreten firmalara Zaten baştan itibaren bunları geri toplamayla ilgili zorluklar getirilmiş. Atılacak ve gömülecek veya değerlendirilecek hiçbir şey yok doğada. bunun tamamının ellenemesi gerekiyor. Bütün dünyada olduğu gibi yenilenebilir enerjiyi muhakkak şekilde kullanmamız gerekiyor. Düşündüğümüz zaman teknolojiyi, medeniyetin veya günlük ihtiyaçların getirmiş olduğu bütün olumsuzları ortadan kaldırmak mümkün. Yeter ki bu konuda çalışma yapılsın. Biz de bu konuda başından beri Çevko ile beraber çok iyi çalışma yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Çevko, yüze yakın yerel yönetim ve lisanslı işletmeyle ortak çalışıyor. Belediyelerle birlikte hazırlanan yönetim planları çerçevesinde Çevko'nun sağladığı yaklaşık 30 bin kumbarada atıklar toplanıyor. Belediye araçları kumbaraları ayırma ve geri dönüşüm tesislerine aktarıyor. Bugün Çevre Bakanlığından lisanslı 205 toplama ayırma ve 171 geri dönüşüm tesisi hizmet veriyor. Çevkov Vakfı, 2011 yılı çalışmaları sonucu 4 milyon konut ve 13 milyonu aşkın kişiye ulaşılmış durumda. Cam, kalitesinden ve miktarından kaybetmeksizin defalarca geri dönüştürülebilen sonsuz ömre sahip bir malzeme. Farklı renklerdeki camlar ayrıştırma makinesi tarafından ayrıldıktan sonra fırına hazır hale getiriliyor. Cam kırıkları 1400 derecenin üstündeki ısılarda yaratılıyor. Ve bazı ham maddeler eklendikten sonra sıvı halindeki sıcak cam kalıplara dökülüyor. Böylece cam ikinci yaşamına başlıyor. Plastik poşetler yüzde bin yıl arasında doğada yok olurken, Camın doğaya karışması için 4 bin yıl gerekiyor. Geri dönüştürülen bir ton cam ise 300 kilogramdan fazla karbondioksitin havaya salınmasını önlüyor. Su tüketimini %50'ye kadar azaltıyor. Hı? Ha? Ülkemizde yıllık 25 milyon ton katı atığın %20'si, yani... 5 milyon tonu ambalaj atığı. Evsel katı atıklarınsa hacimsel olarak yaklaşık yüzde 35'i ambalaj atıklarından oluşuyor. Bunların geri kazanılması, ham madde, doğal kaynak ve enerji tasarrufu demek. Kısacası dönüşüm evden başlıyor.